Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'im, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Ee, bu akşamki programımızın çok farklı, çok değişik bir misafirimiz, konuğumuz var Atilla. Evet. Ee, bu, bu yaptığımız programların içinde bugüne kadar e, davet ettiğimiz e, misafirlerimizden çok daha farklı e, misafirimiz Hakan Atala. Hakan hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Ee, Hakan'la bir ortak tarafımız var geldiğimizde ilk sohbete başladığımızda. E, o da bir Yugoslav göçmen ailenin çocuğu biz de öyleyiz. Ee, Üsküplü bir baba ve boşnak bir anneden gelmiş. Ve bu e, geliş İstanbul olmuş. İyi ki gelmiş. Teşekkürler. İyi ki gelmiş. Biz müzik müzikseverleri, severleri de çok güzellikler yapmış Hakan abi. Bunun hikayesini dinleyeceğiz programın ilerleyen dakikalarında ama ilk önce oraya giden yol nasıl başladı? İsterseniz bir onu dinleyelim sizden. Şöyle İliş bir hikayeniz var. Onu evet, anlatırsanız seviniriz. Şöyle anlatayım size. bu Tito'dan sonra işte Yugoslavya'daki rejimden kaçmak zorunda kalıyor babam. amcamla beraber İstanbul'a göç ediyorlar, geliyorlar. O Beyazıt'ta bir dükkan alıyorlar veyahut da işte kiralık olarak kalıyorlar her neyse. o dükkanda işte içinde Fotoğraf malzemeleri, kart, postallar, kağıt, kalem, kırtasiye edevatı, bazen içecekte sattıklarını duymuştum. E, böyle bir hayat e, başlıyor onların orada. Ama o hayatta değişik bir dokunuş da var. Orada çok enteresan bir e, olaya da e, tanıklık etmiş bir mağaza. 1942 yılında meşhur Alman krali. E, büyük elçisine, Ankara'da bir e, suikast başarısız bir suikast deneyimi yapılmıştı pompabene e, bir e, babam amcamın arkadaşı ismi Ömerdi galiba e, dükkana geliyor e, ...bizimkilere... işte bir çanta bırakıyor işte o çanta burada kalabilir mi diyor bir gün veya iki gün işte tam ben de bilmiyorum hani sol dükkanda o çanta e, Biraz yatıyor ondan sonra gelip alınıyor ve bu tarihe geçecek işte bomba pene yapılan e, suikast girişiminde kullanılan e, bombanın e, içinde olduğu bir çanta bizim dükkanda e, konaklamış. Falan. Ondan e, sonra işte babama geliyorlar, olur. polisler Ankara'ya getiriyorlar, işte araştırıyorlar, ne diyorlar falan. Öyleyse yani bizim tabii ki suçumuz yok ama e, o bir şeydir. E, dükkana emanet hiçbir şey alınmamıştır. O 50-60 sene sonra da devam etmiştir. Biz böyle <gülüyor> e, tut, nefesimizi tuttuk evet, dinliyoruz. <gülüyor> sonra işte o dükkan, e, Beyaz Saray'daki dükkan istimlak dolayısıyla yıkılıyor. Bir bölümü. tabii ki o Beyaz Saray şu anda duruyor hatırlarsanız. Ee, biz de Beyazıt'ta ikamet ediyorduk. Ee, babam tünelde bir e, mağaza alıyor. Ee, Beyoğlu Tünel. Galipte de Caddesi numara 1'de. Ondan sonra e, 1954 13 Mayıs 1954'de de o dükkanı açıyor. Hatta yine enteresan bir hikaye daha yaşanıyor. Tarihi atan Daha tam dükkan açılmadan o senelerde ee, 6-7 Eylül hadiseleri, meşhur İstanbul'un bence e, bitişidir yani. Evet. Ee, Karneklara bakarsanız. Kilometre taşı değişti. Yani her, evet. her ee, 6-7 Eylül hadiseleri e, celyan ediyor. Şimdi babamın ismi İbrahim, ee, amcamın ismi de Yusuf. İkisi de sabıkalı isim yani baktığın zaman. Babamlar e, dükkanın dışına çıkıp kimliklerini, nüfus cüzdanlarını gösterip, biz Türk'üz işte, yani Müslümanız. Öyle kurtarıyor dükkanı. böyle bir şey de geçmiş oldu dükkanın başından. Ee, ondan sonra da işte bu eski usul, tabi şeyler, e, para, banka banka olmadığı için nakit yanında taşıyor insanlar. E, güvenlikli olsun diye de annem, şey babam e, yakında bir ev alıyor önce bir Doğan apartmanında falan bakıyorlar. Doğan apartmanının babam o yokuşu çok tekim bulmuyor. O yıllardan bahsediyorum. 54'lerde falan atmışlardı işte. 68'de daha doğrusu. Ee, sonra Şişhane'de, Refik Saremi Caddesi'nde Halil Apartmanı'na bir ev bulursun. 250 metrekarelik bir ev. Bizim aile bayağı geniştir. Ee, 8-9 nüfuslu bir aile. 2, çünkü iki kardeş iki kardeşle evleniyor. Aynen. Evet. Bu, evet. Kalabalık şenlikli yani, bir aile. Aynen, aile, aile, evet, aile. aynen öyle. Ama işte o öyle birlikteydi. sonra da işte manası bir şekilde sonuçlanıyor olay. Oraya geleceğiz sonra. Geleceğiz, evet. Ya bu şimdi şeyi alınca, ee, olayları alınca ben bir takım fotoğraflar gördüm daha sonra. O zamanlar çekilmiş İstiklal Caddesi'nde falan. Yani işler acısı bir durum ya. Nasıl bir... Ee, Hınc alma diyelim belki de nasıl bir böyle e, karşı tarafa o acı çektirme işler, yapılmış evet, işler evet. tamamen yani organize olmuş boşaltılmış. evet ve organize edilmiş evet, Anadolu'dan en, getirilmiş en edilmiş işte asparagaz haberlerle yani evet. <gülüyor> aradan kaç yıl geçti işte yarın da olsa yarın da aynı başlık farklı olur ama tabii, aynı, tabii, şey doğru, doğru, doğru, aynı şey olacaktır. Öbür gün de aynı şey olacaktır. ki doğru, ama İstanbul'un İstanbul'un çöküşü bence o zaman başladı. Onunla başlamış da. çok doğru söylüyorsun. Evet, evet. Çok zengin bir mozaik yok oluyor gidiyor, gidiyor bir anda. Evet. Evet. Sonra yani. da mübadele yıllar evet. yıllar evet. fa falan, ne falan ne yani ne bütün lankası, o rengin ançılar. en güzel renkler bence İstanbul'un en güzel hani yerlebe İstanbul, İstanbul yapan. yapan. Tabii. Evet, o evet, renkler gitmiş. gitmiş. Ne eski. Çok doğru. Evet. Ne yapalım bir parça arası ee, verelim. Evet, bir bir parça arası verelim. Ben hemen şunu belirteyim program için. Sevgili Ahmet'le bir takım parçalar seçmiştik ama tabii konuk Hakan Atalı olunca biz kendi parçalarımızı hemen ikinci plana attık. Ben sevgili Hakan abiden 8 parça seçmesini rica ettim ve hepsi birbirinden güzel parçalar bu akşamki parçalar. İlk parçayı isterse kendisi anlans Tamam ben e, bu programa biraz vesayet oldu sizin için de bu programa vesayet yaptım ben de ama harika, bütün seçkileri ben hazırladım. Şahane oldu. İzin izlen. E, Avrupalı e, müzisyenlere ayırdım. Hı. Daha bana. İlk, e, bir de böyle daha ziyade tanıdığım, e, dost olduğum e, müzisyenleri seçmeye çalıştım. Örnek ondan başlıyoruz. Giovanni Mirabassi aslında İtalyan doğruluğu ama Fransız diye kendini e, şey yapıyor, Bir piyanist. E, mağazada tanışmıştık. Bir iki defa konsere gelmişti. Çok e, müthiş sempatik biri olmasa da benim çok <gülüyor> beğendiğim bir e, müzisyen. 2009 yılında Out Of The Track albümünden Pianonuzzi adlı bir parça yapmış. Bu Pianonuzzi de benim en beğendiğim piyanistlerden Enrico tabi hitap, hitap et. etmiş. Zaten geçtiğimiz yaz Enrico Pianonuzzi İstanbul Caz Festivali'ne geliyordu fakat işte malum sebeplerden evet. dolayı iptal evet. oldu. Ee, Merhaba Sia, e, John Lucarelli başta Leon Parker, davulda eşlik ediyor. Ben onuza parça dinleyelim. Hep birlikte dinliyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri bu akşam e, Hakan Atalay'ı ağırlamaya devam ediyoruz. E, güzel hikayelerle programa girdik. Daha da güzel hikayelerle devam edeceğiz. E, şimdi Beyazıt'tan Beyoğlu tarafına Galip Dede'ye geldik. E, evde taşındı. Evet. E, mağazada taşındı. Evet. E, bir oradaki transformasyonu dinleyelim. Tamam. Yani Aynı formatta mı geldi, farklı bir yere evrimi nasıl oldu Şimdi ben ilk e, Beyazıt'ta bahsettiğimiz mağazayı hiç bilmiyorum sadece fotoğraflardan biliyorum e, ama bu tüneldeki yeri tabii ki biliyorum biz çünkü ilkokulu ben birinci sınıfın yarı bölümünü Koca Ragıp Paşa'da okudum ondan sonra da bizim Tamşişay'de şu anda orası da artık ne dönüşümse e, gidiyor belli Tevfik Sağlam İlkokulu orada okudum yani evin karşısı gibiydi. Bahsettiğim gibi ev çok büyüktü. Muhteşem bir Haliç manzaralı. Haka ee, bizim okuduğumuz zamanlarda çok enteresandı. Biz evden çıkar en yakın okula giderdik. Böyle servislerle, <gülüyor> servislerle <gülüyor> falan filan böyle bir şey yoktu. Ee, zaten ee, o bölgesel şey var. İler, anlatacağım bir de ben e, bizim aile sülale herkes vefalıdır. Çok enteresan. Vefa ailesidir. E, öyle bir gelenek vardır. Bütün herkes, ben de özellikle vefa ailesine orada oturduğunuz için torpille e, geçtim di şey şey ama, be, ama benim yani, zamanı yani ben yani en kötü zamanında öyle. en ateşli zamanında Hı. Hı. falan yani çok gitmedim hatta ya, çok o, kapalıydı değişiyor. bombalar şeyler falan o hikayeler çok uzun <Gülüyor> ama çünkü Ahmet dediğim gibi bu bölgeseldi. Herkes oradaki okula evet. gitti. Nüfusu azdı. Evet, orada tabii. O aynı o bölgenin zengin çocuğu, orta hallesi, kapıcının bittik. çocuğu. Herkes. Ayrım aynı yerde olmadan. Evet. Herkes. Ayrım olmadan. falan. Yani, ne Doğru ne bitmez, kadar. Biz. güzel. Tabii, tabii. Ee, İşte burası bir aile mağazası olduğu için, e, Atili, biz de şeye gidiyorduk, yardıma gidiyorduk babamlar falan. Şimdi e, oradaki dükkanın ilk e, ürünlere. Yine çok net hatırlıyorum rekor marka ee, albümler. Kocaman böyle bakır şeyli hatırlar mısınız? Evet, evet, eski evet, sudur evet. bakır Hatırmış kabartmalar tabii, vardı. O, düşte kafaya falan ya. bizim He üstte dururdu. Vardı, evet. Tabii onlardan vardı. E, kırtasiye malzemeleri. E, keskin kolor e, bilimum <gülüyor> e, manzaralar. Slide'lar, diyalar. Aklınızda ne Ha, Bir de e, yabancı neşri, neşriyat denilen bir olay vardır. Evet, evet. Bilirsiniz. Ee, bütün burada lasiler. Şuna ben gittim çocukken lasiyi falan hep okurdum orada. Hiçbir şey anlamazım çünkü ya, Almancaydı. Stern satardık. Ee, Stern'le ilgili bir hikaye anlatayım size. Stern'in biliyorsunuz kapağı Şahanedir bizler için değil evet, mi? Evet. Yani <gülüyor> o yıllarda değil mi? Evet, evet. Kapak sonra... biriktirdik ya. Yani <gülüyor> aynen. aynen öyle. Poşete girmeden önceki hali. Aynen. Ama işte belli bir kapaklarda yine bazı yerlere sansur konuldu. Yıldız gibi, bant gibi hatırlar mısınız? Hatırlıyorum çok iyi. Sonra, Siyah o işlerin... elektrik bandı gibi Aynen öyle. Olurdu, evet. Biz dükkanda rahmetli amcam ben çok imrenirdim ona. <gülüyor> ilk ütücü gibi. <gülüyor> Daha sonra yıldızları ok ayardı bazı yerlere. Aa yani. Tabii Derginin tabii tabii Evet. Galiba. Ne güzel. Yani Fakat <gülüyor> ben, ben kıskanırdım onu. <gülüyor> Fakat ne kadar enteresan ki bütün İstanbul'da bu tip işleri yapan insanlar göçmenler. Su, babam bir... hep öyle derdi. Suyun öbür tarafından tabii. gelen insanlardı. Suyu, ü, üte tarafı. Üte üte tarafı. tarafı. Aynen. Kültür birikimi başka bir şey. Evet, e, geliyor bu insanlar ve evet. buradaki güruha diyorum ben. Evet. O zaman bir güruh var evet, burada. Tabii. Anadolu'dan gelen bir güruh var burada. Ee, İstanbul'da olmaya çalışan. Hı -hı. Onlara daha entelektüel kitaptı, fotoğraftı, tabii. albümdü, müzikti. Bütün bunları evet, aşılamaya evet, çalışıyor. Evet, evet. Evet. Ee, i̇şte o şeylerden sonra satılanlardan sonra e, o dük şeyde hatırlıyorum sokakta baya bir plakçılar falan vardı. Sonra e, bizimkiler de plak e, satmaya başladılar. 45'likten başlıyoruz. Ba Taş plak değil. Babada bir arşivcilik yok, yan var yok, mıydı? Yok. Bu tamamen yani e, beğeniyor, hmm. seviyor, dinliyor ama e, arşivcilikten değil. Sanki oradaki o sokağın ruhu, ruhundan kaynaklanıyor. E, fakat tabii yeri gelmişken e, bizim yanımızda e, çalışmış emekçimiz e, Anna diye bir e, merhum Anna e, çalıştı. Rum. O da çok yakında oturuyordu bizim orada. İki kız kardeşti. Rika ile Anna. E, Rika çalışmadı. E, Anna bizden emekli oldu. Anna, e, biz matmazel derdik. Koskocaman kadın. Evlendikten sonra bile matmazel <gülüyor> kaldı. E, Almanca hariç tüm insanları bilirdi. Konuşurdu, müşteriyle diyaloğu harikaydı. Çok böyle şeydi, içten de özel müşterileri vardı onun. Bizi çok sevilirdi. Hakikaten e, bu mağazada onun emeği e, çoktur. Gerçekten çoktur. Bazı bazı insanlar vardır Atilla. Yani ağzından bal damlıyor aynen, derler. Aynen. Hakan Atalı aynen. Aynen öyle. Ağzından evet. bal damlıyor. Biz, evet, evet, biz burada böyle döndüm Atilla'ya baktım Hakan konuşurken. İkimiz de böyle ağzımız açık vaziyette dinliyoruz. Evet. Çok keyifli ya. Çok iyi. Evet, e, tabii. Bir, yani. Tabii ki güzel. Aynı şeyleri Hikayeler paylaşıyoruz. Aynı çok şeyleri çok konuşuyoruz. Çok güzel kimler var? Aynen öyle yaşadıklarımız, gördüklerimiz, bilg bilgilerimiz, işte bunları öyle aktarıp da e, paylaşmak çok güzel bir şey. Çok teşekkür Bu, ediyoruz. Abi. Rica ederim. Aile işte mağazası olduğu için e, hepimiz yardıma giderdik. İşte biri hastalırdı, biri e, işte o çantayı taşırdı, manava gidelirdi, o çanta mutlaka elde taşınırdı. işte. Bizim için biraz tabii e, zorakiydi. Anlatabiliyor <Gülüyor> muyum? Ee, babam biraz daha şeydi. O, despottu. Onun için o, her ailede olduğu gibi. E, pek şey yapmaz. Hani müşterilerle olan ilişkilerde de. de, de, de, de, de, de disiplinli böyle Çok. Çok. Despot ve disiplinli yani. <Gülüyor> <Peki>. <Gülüyor> Despot, tabii tabii. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, Onlar savaş görmüş insanlar. Onlar o, evet, çok zorluklar bir, çekmiş evet, insanlar. Farklı bir ee, yapsın, Evet. Tabii ki. Saygı evet. ki. duymak çok lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ondan sonra işte o 45'liklerle olay başlıyor. Şimdi bir parça arası verelim. Verelim. Hem henüz gelelim. daha is, isme telaffuz etmedik. <gülüyor> Parçadan sonra mazze, ee, esas mazzeye geliyoruz. Evet. <gülüyor> Blue in you geliyor. Evet. Ee, sevgili harkanın <gülüyor> seçkilerinden. Seçkilerinden. Benim. European jazz sriyodan ama yine bir iki kelime etmek istersem. Tabii, Tabii ki. ki. Bu European jazz sürüyor. E, Hollandalı bir üçlü. Mark van Ron. Franz van der Hoven ve Ray Daksus'tan oluşuyor. Bunların esas daha da de İstanbul'a festivale gelmişlerdi galiba ya festivale ya da e, Bahla ilgili bir festivale. E, klasikleri e, jazz şeklinde harmanlıyorlar. Ben de size bu parçayı seçtim. Bakalım paylaşalım nasıl bulacaksınız. Hep birlikte dinleyelim. akşamlar. Tekrar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz sevgili Hakan Atala. Ee, bu e, sohbet sırasında arada konuştuğumuzda bir de e, Hakan'ın spor hayatı var. Sporda çok zaten inanılmaz fit gözüküyor. Şu anda siz Teşekkür, görmüyorsunuz ama bizim yaş grubuna göre çok dimdik. <gülüyor> evet Ayrıca yüklediğimiz fotoğraflarda da göreceksiniz sonradan. Evet. Ee, bir basketbol serüveni var ve bir spor hayatı var. Ben de çok kısa bir dönem basketbol oynadım. Ama bir tesadüfen böyle arada kakarak kiri yaparken ortakta tanıdıklarımız varmış basketboldan da bir basketbol hikayelerini dinleyelim. <gülüyor> Şimdi basket... epey, epey uzun süren bir basketbol çünkü yani. E, e tabi. Veteran yani, aziyetleri de sonrası var. Sonrası daha güzel bence de. <gülüyor> daha güzel. Yani zaten basketbol sözde benim oynadığım. Ben amatör şey olarak. Yani İstanbul Mali Ligi'nde daha çok oynadım. Hani böyle tam profesyonel değil ama. E, mesela Eczacıbaşı'nda da oynadım. E, Galatasaray Lisesi'nde antrenmanlara çıktım. Bu 75'lerde falan. Spor serginin tabi. Bizim jenasyonumuz için ayrı bir yeri var. Spor serginin zeminini hatırlıyorum da böyle. Kim Her yerde şey... top sekerdi, top. kim yerde sekmezdi. Kare kare. kare, kare. Işıklandırma, sigara dumanı, e, fiji bir tuvalet kokusu. Kırık e, soğuklar gelir kış işte, donarsın. Tabi, ama herkesin oturduğu bir yer. Moda tribünü. E, bir şey söyleyeyim mi size? Ben maçım olsun olmasın sabahları giderdik. Biz 11'de giderdik. E, akşam işte en son maça kadar bütün benim hafta sonum Orada geçerdi. Bütün arkadaşlarım, eşim, dostum, bütün her şeyimi ben o e, güzel arkadaşlarımı, iyi dostluklarımı basketbola borçluyum. Ne güzel. E, çok önemli bir Orada şey. Orada bir de milliyetin müzik yarışmaları hep. Tabii ona da, yapılır, tabii, e, ona da giderdik. Yani avcılara <gülüyor> avcılara avcılar giderdik oraya yani. <gülüyor> Orası bir böyle herkesi toplayıcı, okay, herkesi evet, kucaklayan evet. bir yerde. Şimdi Hakan söylediğince aklıma geldi. Ben de sabah gidip akşam çıktığım günler olmuştur. Tabii, tabii. Ve orada sahaya çıktığım vakitte mesela ilk evet. defa çıktığımda hatırlıyorum böyle o tür günler dev gibi gelmişti. Tabii. Böyle. De biz aslında orada bir noktayız gibiyiz. Üst üste maç olurdu orada yani. Sabah başlarda akşama ak kıyasın i̇şte maç en son olurdu. İstanbul Mali Ligi maçı i̇şte bizim bile maçımız olurdu. Hatta evet. bizim maçımız ıı, şeye koyarlardı. İşte saat 7.30-8'e koyarlardı. En baba maçlar işte Beşiktaş'ın maçları e, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın evet. maçları veya işte saat 6'da oluyor. Ondan sonra bizim maç oluyor. Biz, bir sahibi çıkardık. Herkes bomboş. <gülüyor> Herkes kalmış. <yani. gülüyor> <O da, gülüyor> de, de, değişik bir süreç. Güzel Tabii evet. tabii. Ama şimdi spor sergiye Demişken, şimdi sonra belki unuturuz diye oradaki bir anımı anlatmak isterim ben size ee, beni zaten sevdiğim bir e, müzik türünü orada daha çok sevmeme e, neden olan bir olayı anlatmak istiyorum ee, İstanbul Caz Festivali bazen açık havada e, yer olmadığından mı hava şartlarından mı artık tam hatırlamıyorum o yıllarda Spor Sergi Sarayı'nda da yapılıyordu. hatırlarsınız. Evet. bir sürü şeyler var. Yine bir Temmuz inanılmaz bir Temmuz sıcağında e, yani, abartmıyorum 40 derece nemli spor serginin içini bildiğim için o leş gibi tuvalet kokulu arasında e, caz festivalinde bir dört kişi çıktı. Beni orada acayip büyülediler. Bunlar dört tane adam Smokin'den çıktılar ve konser boyunca hiçbir şekilde şıpır şıpır terlediler ama bir şikayet etmediler. E, Görüntüler öyleydi en azından. Veya bana öyle geldi. E, bu grup beni caza hakikaten e, tekrar acayip klasik caza çok çok bağladı. Bunlar unutulmaz modern caz kuartetti. Evet. Yani, evet. bu, bu disiplin, bu şey çok hoşuma gitti. Bir kere mekan, yaşadığım... Büyük tüylerim diken yer. diken oldu. Ben izlemedim o konser ya, ama ya, hayranıyımdır ya. yani evet. modern jazz. Muazzam. De, Oscar Peterson'da orada seyrettik. John de orada tabi, seyrettik. Tabi. Bir sürü seyrettiğimiz Dinler şeyler var. Tabii tabii. Onlara belki de. sonra geleceğiz. Şimdi ha, spor tabi, tabi. diye ben e, tabi, konuyu tabi. dağıtmayayım Aynen. isterseniz. Ama arada sohbet sırasında çok keyifli oluyor. Böyle şey gibi bir geriye gidiyoruz. Ve tekrar günümüze geliyoruz. Çok güzel anılar var. Vallahi öyle. Ondan sonra işte bu mağazaya dönersek tekrar... ...amcamın biraz rahatsızlıkları başladı. Ee, o mama yardım etmek gerekiyordu. İşte askerlikti... ...şuydu buydu. Ben biraz daha fazla... E, ...dükkana yardıma gitmeye çalışıyordum. Ee, sonra işte bir şekilde... ...askerden döndükten sonra... ...hep ben öyle söylerim... ...ihale bana kaldı... <gülüyor> ee, ...derdim ama... ...hakikaten o... ...kendi başıma bir şekilde... İsmini söyleyeyim artık Lale Plak'ın, evet, evet, önce ünvan lale mağazası, kimisi lale e, müzik derdi, bir, bir tanesi lale plak, artık yani önemli değil bence şeyi, de. ne olduğu, hatta bir, garip bir isim, çiçek ismi o hep İstanbul'da apartmanlar falan da, bu şeyler de babam da herhalde ondan koymuş, hatta Olur. onun kendi böyle yaptığı bir e, tasarım vardı yok. logosu vardır, işte yazısı İyi falan filan biz de onu aynı şekilde devam, devam ettirdik. Edelim. Her neyse iale bana kaldıktan sonra da e, benim şey günlerim de vardır ya. E, biz şimdi Şişenel'de otururken hepimizin zamanında yaşamış olduğu bir sayfiye olayı da vardır. İstanbul için biliyorsunuz. karşı ee, tarafa geçiriyordu. Bravo. Aynen, öyle, biz İdaltepe'ye giderdik Ondan sonra İdaltepe'de benim işte her şeyim İdaltepe'de bizim Mayıs dedim mi 19 Mayıs'ta okuldan şey yapıp o gösterileri yapmayıp e, şeye gidip ondan sonra Eylül-Ekim'e kadar Çünkü uzun da tatillerdi evet, hatırlarsınız evet. e, İdaltepe'ye giderdik denize orada girerdik basketbolumuzu toprak sahada tahta potada kendini yaptığımız Pota e, yapardık o, ya. tabii tabii ki, evet, hatırlıyoruz. yani felaket yani ee, i̇şte futbolda oynardık, her şey yapardık. Benim de hayatım orada, trenler, minibüsler orada geçirdik. Bizim orada işte benim kuzenim vardır, Serdar benle. O da iyi bir grafik tasarımcısıydı. Onların yazlığın evinde arkada bir garaj vardı. O garajı biz böyle arkadaşlarımız arasında, birbirimizin arasında müzik dinleme yeri gibi Işte, tablo oynama yeri gibi işte kaçamaklarımızın yaptığı yeri işte aklınıza geliyor. Sosyal sosyal kulüpten öyle. Evet orada bir şeyler yapıyorduk. Ee, orada müzik falan çok dinlerdik. Plak plakları dinlerdik. Ee, oradan böyle benim zaten bir zaten altyapıda bile nedense dinlediğim bir tarz olarak o vardı. Hani peki rock müzik değil de daha ziyade soul, funk, caz tarzında şeyler çok severdim. E, kendi birikimimi o zamana kadar merakımı yansıtmaya çalıştım. Ee, Şimdi Hakan onu anlatınca aklıma şey geldi. Atilla sen de hatırlar mısın? Sen daha sonrasına gelmişsindir ama aa, 74 senelerinde bir tane pi var dual hı? arkadaşlarla beraber kullandığımız bir tane plak geliyor. Onu elimize alıyoruz böyle herkes bir kere sallar onu Öyle böyle ses çıkar. Top top top diye evet. ve o plak yurt dışından gelmiştir ve seçilmiş ne koşullarda ne kadar kıymetli o konur böyle defalarca hiç kimsenin çıtı çıkmadan dinlenirdi Dinlenir. şimdi sen söyleyince evet. arkadaki o da şey tabii, diye iyi, tabii, tabii. şimdi o plakları dinlerdik çok beğendiğimiz plakları aramıza para toplayıp aynısının ...orijinal baskısını Kesinlikle. gider alırdık. Bizde yoktu mesela dükkanda, bizde hep yerli baskı vardı. Kesinlikle. Ben şöyle bir hikayede anlatayım. Ee, çok sevdiğim bir grupları. Michael Franks, <gülüyor> sonra e, Temptation Mesela Ben götürürdüm plağa kendisini. E, un kapağında Melody plağa. Ondan sonra merak etme arkadaşlar haftaya bunu şey yapalım. Hop haftaya... O plak çıkardı. çıkardı, aynı şekilde hiç ama tepsi gibi tabak gibi hiçbir şekilde. <gülüyor> bir de mesela Pink Floyd'un Wall plağını mesela İda Tepe'ye ilk defa ben getirmiştim. Beni bütün arkadaşlarım <gülüyor> istasyonda bekliyorlardı. Yeni çıkmıştı, double bir plaktı. <gülüyor> e, İyamay tabii kent film işte bizim için önemli. Orada bir plajın orada bir gazino gibi bir yer vardı. İşte beraber oturduk arkadaşlarla e, plan dinledik falan. Böyle çok güzel böyle anılarımız vardı. Bize i̇şte böyle müzik bir yerden bir yer, birleştirici bu, bu, bu tabii, tabii tabii tabii tabii. Yılda, evet, evet. Ondan sonra işte ben tabii o mağazanın o şey halini çok beğenmiyordum. Ee, işte bir tarafta zarf, bir tarafta kırtasiye, kalem ucu değiştir orada kaset sat bilmem ne yap. Ya baba bunun ikisi olmuyor. Olmuyor yok. kanka karışma bilmem ne zararız <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir, bir dakika. şekilde. dakika biz karışalım mı Atilla? E, bir biz parça karışalım arası evet, çünkü çok güzel hikayelere gidiyoruz He. ama bir parça arası verelim mi evet. soluklanalım esas Hakan abi soluklansın. Ee, şeyi anons ettik zaten söyledik değil mi? Bütün buradaki seçtiğimiz seçkiler tüm parçalar Hakan'ın 8 parçada Hakan tarafından seçildi. Çok da güzel bir sıralamayla seçilmiş. Ne gelecek o zaman? Şimdi bir, bir... When You Go'yu çalalım evet. şimdi istersen. Evet, biz... ben, benim şimdi şeyde enstrüman olarak bir numaram konturbastır. E, Konturbast çok severim. Evet. Hele burada bir de Arşeylen bir giriş yapmış. E, bu Nicolas Abate adında Fransız konturbastçı. E, bir de Tamir Handelman var Piyana'da. E, İsrail asılı bir Amerikalı. Bir de Germain Kornet var. E, o da bir Tavu Fransız. E, bir Rebron sesi e, çalacaklar. Bakalım din din din birlikte ben you Tekrar iyi akşamlar. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Hakan Atalı'yı ağırlamaya devam ediyoruz. Hakan abi şimdi şunu ben anladım. Lale mağazasına lale pla dö dönüşmesi tamamen senin sayende. Yani biraz, yani biraz. Baba böyle evet. ufak tefek hani 45'likler falan vardı dedin zamanında tabii ama. Ki, tabii ki. 30'lük da, 30 da vardı. Kartuş vardı. Bütün şeyleri gördük aslında biz. O, o bayağı böyle bir kapsamdı evet. department store gibiymiş. Kesinlikle öyle. Kesinlikle <gülüyor> ama öyle. tamamen müzik mağazasına dönüşmesi senin sayende. Evet. ya Bunu kabul ettirmem çok güç oldu. <gülüyor> i̇şte bir, bir şekilde artık saz benim elimde olduğu için babam da herhalde e, ihalede sana kaldığı için. İhalede bana kaldığı için artık herhalde görmez de geldi. Ben e, bir radikal bir karar aldım. E, baba Nazım, işte miydi? Yani tabii, baba gelip yani, gidiyor muydu Ama tabii dönemde? şey daha yaşlanmıştı. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Müdahale ediliyor herhalde. <gülüyor> Ondan sonra işte bir şey yaptım, radikal bir karar alıp iki arkadaşlan mimardı bir de seramikciydi, sağ olsunlar. Ee, babamdan biz bir hafta gelmemesini istedik, anneme söyledim kafayı al babama gelmesin etmesin çünkü ee, yıktık ettik bütün dükkanın içini. Ama daha sonra başka bir şekilde mobilyalar koyduk Ama o sırada e, o kadar yer yapmış ki mağaza. O dekorasyonu yapan arkadaşlar sen de buradan ne olur git çünkü herkes kapıyı açıp buraya bir şey mi oluyor kapanıyor mu e, sorup duruyorlar ve seni soruyorlar o kadar özdeşleşmiştim Gersen, evet. yani o kadar daha gençtim çünkü o zamanlar e, çaylaktım hatta diyeyim neyse ben de gittim böyle geldim işte oluyor mu bu neyse bir şekilde oraya böyle değişik e, benim aklımda hep şöyle bir şey vardı orayı bir terzi dükkanı Orayı bir berber gibi yapmak istiyordum. Anlatabiliyor muyum? Onun için böyle çekmeceli, özel raflı içine benim beğeni e, tarzımı yansıtacak. Bu ticaretleri ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir seçim yapmak zorunda kaldım. İstedim daha doğrusu. Daha sonra da işte e, yana, o raflarda böyle güzel kendi seçilmiş koleksiyonumu e, yansıtmaya çalıştım. ...galiba da başarılı oldum. Kesinlikle. O? <gülüyor> Kesinlikle yani orası tartışılmaz. Peki yıl kaç? 90'lar. 90'lar. 90'lar. 90 i̇şte çeşitler falan Tabii o zaman inanılmaz CD'ler çıkmaya başladı. Evet, evet. Ee, yine içeride bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. yanında çalışan arkadaşlarla beraber. Dükkana, mağazaya... ...hangi ürün girerse girsin ama hangisi tarzda odası olsun... Mutlaka onların hepsi önce dinlenilecektir. Daha sonra yerlerini, ben de tasnif hatırlar mısınız bilmiyorum ama cazlarda, evet. enstrümanlara göre Görev. aralarında biraz risk almıştım ama e, olsun o da benim şeyimdi, tercihimdi. Bir de o sıralar hatırlarsanız İstiklal Caddesi'nde epey benim e, bu işi yapan meslektaşlar vardı. Ve hepsi dışarıya anormal ses verirlerdi. Aynı parçalar. Evet, hatırlıyorum onu. Evet, işte, caddesi'nde evet, yürürken böyle bir müzik eşliğinde yürüdü. E, i̇şte Loranla Mekkenli şey. Ben onlara şey derdim. BHM müziği, <gülüyor> Beyolu halk müziği <gülüyor> derdim. Çiçin e, şey değil, kötülemek için evet. söylemem ama hep aynı şeyler. Ama tabii çok ıı, iş yapıyordu onlar. Hani duyanlar falan. Ben o öyle bir şey tercih etmedim, işin doğrusu. Hani ben de dükkanı tamamen önden açıp e, ayaküstü yapıp. Fakat o zaman benim istediğim değerler ben müşteri demem onları dostlarım ve değerlerimi kaybedecektim. O sıradan bir yer olacaktım o zaman. Ya yani belki o da bir e, politikaydı ama şeyi hatırlıyorum bu sizin söylediğiniz e, müzikler doğrultusunda bir kaset çıkmıştı o zamanlar. B oldu ismi B oldu diye. Hatta B oldu 1 2 3 diye çıktı Tabii, yani o İstiklal Caddesi'nde dolaşırken evet. o işte kırtasiyelerden. Yoksa bir de işte şey evet, film evet, müzikleri. Evet. Falan. Bu çalan ne diye bir bu, aynen, seni böyle evet. şey falan, Aa zaman. fakat Hayır. şu anda bakıyorum şu andaki Beyoğlu'nun halini yani bu Covid'den önceki halini Arapların doldurmuş olduğu Beyazı halini artık. aklıma geldiğinde A ayak o zaman gereken yerlerden bir, ne kadar, eğerse, evet. bir ne kadar renkliymiş meğerse. O zamanlar zaten renkliyiz. benim bir de birebir duygusal suyuma bir de ama hakikaten o son 10 sene yani pandemi öncesi falan da son 15 senedir falan 10 senedir berbat durum yani. Evet. yerlerde yani Gitmemenizi tavsiye, görmemenizi yok, tavsiye yok, aynen, Herkesin aynen. hatırası, hayalinde nasıl öyle kalsın. Hakikaten büyük bir hayal kırıklığı. Ben anlatamam çok, size. O, sizin dükkanın başladığı yerden aşağı doğru bir nebze. Biraz daha. Kansajcisiyle şey arası evet, fena evet. değildir. Ama Taksim'de yok, işte Şişihan, Ay, Alman Lisesi arası falan hakikaten e, şey değişti durumda. yani oradaki e, sirküle eden insanların kültürel yapıları çok değişti bir kere. Ben dedemden hatırlıyorum bizim Beyoğlu'na çıkacağımız zaman e, üstümüz başımız sanki bir bayram yerine gidiyormuş gibi giyinirdik. Hı hı. Neden fötür şapkasını, paltosunu kravatla falan, kravat ceket yani. öyle giderdilerdi yani. Tabii. Babam da hep Ve, kravatla çalışırdı. Evet, şey. işte. kravatla. Ve biz caddeye çıktığımızda bütün insanlar üstler başlar pırıl pırıl yapılmış falan ki onlar artık ha. hani bitmiş bir şeyin ...sonu, evet, evet. devrin sonu o zaman gibi de... ...şu anda artık inanılmayacak hale geldi. Yani İstanbul zaten... E, ...bitti ama orası... ...merkez istiklalatçısı e, neyse... ...İstanbul istiyorsanız... Evet, şimdi İstanbul e, fakat İstanbul fakat dedik. şöyle bir şey var... E, ...Atilla bir parantez açayım sen devam edersin... ...özür dilerim... Aa, ...bu caz festivaliyle birlikte... ...gelenler, gidenler, e, lale plak... ...herkesin... ...bir e, uğrak yeri, bir buluşma yeri... ...ve bütün insanların böyle birbiriyle kontağı olduğu bir yer haline geldi o zaman. Ee, Festival bu, gibi. Bu hakikaten çok teşekkürler değindiğin için Ahmet ama gerçekten böyle bir şey oldu. Orası bir buluşma. Bir misyon ee, orası. Bir mabed diyorlardı ve evet, bir buluşma yani on, yeriydi. Bir, ben hiçbir zaman bir mağaza olarak görmedim. Biraz Aa. önce bir şey söylediniz. Yani. Gelen bütün CD'ler, plaklar açılır, Hepsi dinlenir değil, tabii, tabii, ve bütün. yani orada siz başta olmak üzere tüm çalışanların bilgisi, görgüsü ben Karp, yani yurt dışında da hani çok plak mağazasına <Gülüyor> gittim ettim. Böyle bir doluluk açıkçası Ama görmedim. Bu tek taraflı değil. Bu karşı taraftan da alışverişler. Bakın Bunda o temin bahsettiğimiz İstanbul. Ben o İstanbullular beyefendileri sayesinde geç keşfettiğim klasik müziği e, buldum yani ve klasik müziğe geçince iyene zaten iş, sol tarafı. Aynen öyle. Yani <gülüyor> klasik müziğin yeri bambaşka. <gülüyor> bambaşka. Ee, ama işte o İstanbullular, İstanbul beyefendileri yani evet, e, bittiler. Sevgili, ha, bittiler. Sevgili Hakan Ata hangi parça geliyor? İstanbul İstanbul dedik. Evet, İstanbul dedik. Şimdi. Evet, e, Aldo Romano var. İtalyan davulcu. Ben çok beğendiğim bir davulcu. Ee, aynı zamanda bir Fransız Michel Benita var. Glen Ferris Amerikalı tromboncu. Paulo fresu favori trompetçilerinden biri. Piyano yok burada farkındaysanız. Ee, bunların böyle bir Palatino diye bir e, serisi vardı. Bu 98 yılındaki Palatino e, projelerinden İstanbul e, Blues adlı bir e, parça yapmışlar. Bakalım Nasıl bulacağız? Bakalım hep birlikte dinleyelim. Konumuz Halkanatla sohbetimiz devam ediyor. Ee, en son La Le Plan dükkanındaki e, Beyoğlu'ndaki e, dükkanda kaldık. E, orası bir artık müzisyenlerin ve e, ortak müzik severlerin ortak e, buluşma mekanı haline gelmişti ve herkesi buluşturan herkesi birbirine kavuşturan bir yer haline gelmişti diye sohbetimizde kaldık. E, Buralara kimler gelip gidiyordu daha çok. Buraya tabii çok ciddi değil, müzisyen, yurtdışından gelenler bile bu çok, çok geliyordu. Çok. Şimdi ee, esasında müzisyenlere pek isim de vermemek lazım. Onun ismini atlayıp bunun ismini tutarsak onların, onlar da alınırlar. Onların alıngaçları var. Çok büyük alıngaçları var. Ben hepsini bilirim. sana. Ama tabii müzikle e, sınırlandırmayalım. Tiyatro, sinema, bütün sanatın hangi kolları varsa gerçekten hepsinden çok iyi dostluklarım var. Hepsinin tekrar söylediğim gibi uğrak noktası, buluşma noktası. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Mağazanın yüzde seksenini yabancılar oluşturuyor. biliyor musunuz? Özellikle yazın Yunanistan'dan gelenler. O kadar çok geliyorlardı ki yurt dışından gelen, Almanya'dan gelenler. O kendi memleketlerinde, kendi ülkelerinde bulamadıklarını bizim e, dükkanda buluyorlardı. Ve kendi CD'lerini görüyorlardı, şaşırıyorlardı. Ve bu iş böyle şeye doğru gelmeye başladı. Ee, Herkes o, birbirine refere ediyor. Evet, e, çok güzel olmaya başladı. İşte benim de CD'm orada var. Kendilere e, böyle spontan oldu. İmzalatmaya başladım ben kendi CD'lerini. Ya biz, benim bir tane CD'im çıkmış işte ne olur bu dükkanda olmalı. Olmazsa olmaz. Ne olur ben de olur mu? E ben de o zaman imzalı diye. Bir şey Bütün müzisyenler de dahil. E, Türkler de dahil. Öyle bildiğin müzisyenler var. Senin orada imza günü yapan gelip. Çok var. Çok evet. tanıdıklarım var. var ama... Albüm lansmanları çıkan ilk yeni albümler Tabii, falan. Bir de şöyle bir şey var. Beni çok onore eden bir şeyleri bu. Ee, daha albümlere çıkmadan bana gelip de e, senin referansın Hakan çok önemli. Nasıl bulacaksın? Ne olur söyler misin? Çünkü ben bir kere en büyük avantajım müzisyen değilim. Nota bilmem, etmem. Ve gerçekten e, aklıma ne geliyorsa ağzımdan çıkar o. Direkt söylerim. Kötü derim veya iyi derim veya şöyle şöyle derim. Yani kendimce tabii. E, bunlara da söylerim hepsini. Ve bir sürü albümün içinde de e, bana teşekkür olması. E, hatta bizim e, Lale Plak adına da bir parça yapılmıştır. Caz e, gitarcısı Cem Nasıoğlu tarafından. Ee, çok benim hoşuma gitmişti Lale Plak diye. O bize gidip gele gele oradaki e, işte havayı koklayarak öyle bir e, caz meselesi yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Bir de ben e, bir şey yaptım. 50. yıl e, günü yapmıştım. Babylon. Evet. E, şimdi o karşısında tünelin karşısında e, tünel geçidi işanı vardır. Çok güzeldir. Çok nefis bir pasajdır. Benim çocukluğumdan beri bayıldığım bir yerdir. Orayı e, tamamen. çok güzelmiş. Evet. açıkta böyle bir e, bir bar kokuzyon işte eşi dostu aileyi hepsini çağırdım davet ettim. Sığmaz. Işte. Caddede, cadde, caddede <gülüyor> birikmiştir bir yıl sonra. oldu oldu. Önce gece oldu sanki. Önce orada bir şey yaptık işte pastayı kestik. Yurt dışından şeyi getirdim. Temin'de size konuşmamda bahsettiğim gibi benim Kontrubas'la e, çok iyi aram olduğu için. Çok sevdiğim için daha doğrusu. E Bir de sırf caz olmasın dedim. Sırf klasik de olmasın. İşte hepsini birbirine bağlayabilecek. E, Arkın da benim çok iyi arkadaşımdır. E, çok eski dostumdur. Onun ilk çıkardığı CD'leri ben bir tek satıyordum. Mercan Dede. Arkın'dan hmm. bahsediyorum. O da böyle sağ olsun kendi ansambuluyla Mihgerber'i getirdim. İsviçre'den Kontrubas sanatçısı. E, önce işte dediğim şeyde tünel geçidinde bir kokteyl gibi bir şey yapıldı. Pasta kesildi ve sonradan da sağ olsun Babiloncular, rahmetli Mehmet'i de anıyorum buradan. Cem Ahmet bana o geceyi ikram ettiler. Sağ olsunlar. çok büyük bir nezaket gösterdiler hakikaten. O da bir konser yaptık. Eee CNN gerçekten o zaman İyi bir kanalken. CNN <gülüyor> geldi. <Gerçekten. gülüyor> <Evet, gülüyor> CNN <Gerçekten. gülüyor> Ondan sonra hakikaten çok güzel röportajlar yapıldı. Bayağı gazetelere çıktı. Ee, çok sağ, sağ hoşuma gitti. Annemin falan da çok hoşuna gitti tabii. E tabii babamın da ruhuna gitmiştir inşallah otakana, diye düşünüyorum. Otakana. Buradan anneye selam söyleyelim. Benim Söyledim. annemle aynı yaşta. Aynen öyle. 93 <gülüyor> yaşındalar. <gülüyor> selam olsun. Sağ olsun söyleyeceğim. Şimdi gerçekten lale plak bir... Bir, bir mağaza değildi, bir işletme değildi hiçbirimizin gözünde. Orası Ahmet'in biraz önce belirtmiş olduğu gibi bu müzik severlerin işte özellikle caz severlerin sanatçıların sanatçıların bir mabediydi, buluşma noktasıydı. Çok şey öğrendik, çok güzel şeyler keşfettik sayenizde. Ya bunun için de ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hem çok mayansi. tüm ekibe. Sağ olun. Dediğiniz gibi olun. gerçekten ne zaman mağazaya gitsek bir, bir yabancı bir grup olurdu. Ve hakikaten çok heyecanla o, o rafları karıştırırlar. Ee, tabii, ve, tabii tabii. Ve müzik konusunda söyleşilir. Hiç alakasız iki insan tanımayan birbirini bir bir de, de bir de kendilerini, yani şimdi bu yaptığımız, bahsettiğimiz müzik tarzı daha böyle az insana hitap eden evet. e bir tür olduğu için kendilerinin bir de böyle tanınması bir yerde e çok Onların da hoşuna Onlar gidiyor. bir de içinde bakan, içinde bakan. bir tane şeyi geliyor şimdi burada çalacağım ondan sonra ee, bir piyanist var Klaus Ignazek. Ya demişti o şeye yara kulübü işleten kişi ya bu adam benim parçalarımı biliyor. Biliyor. Bir tane imzalı CD'sini getirmişti bana. Yani Hakan. Çok güzel, çok güzel. Hakan evet. Peki, o zaman Hakan senin seçkilerinden. Peki şimdi sırada sırada bir şey Var. Sırada ne yaptık? Biz tabii Beyoğlu'nda büyüdüğüm için Beyoğlu denince aklına gelir. Abi, sinema gelir. Sinema, değil bilir, değil bilir, evet. e, sinema gelince de tabii bizim e, benim de ilk göz ağrım. Hep Western filmini evet. çok sever. Yani. Sinema Paradiso. Yani ama işte benim en <gülüyor> evet. en, en beğendiğim e, artistlerden Clint, Clint Eastwood. Eastwood evet. e, Clint Eastwood'u zaten seviyoruz. Bir de üstüne cazcı olması bonus. Evet. Hala hayranlıkla adamı Hı. takip ediyorum. Senin, Toby, an, tabii tabii. Evet. Ve işte onun Mahdumu. Evet, o, o da basçı. Diyor, evet. Da evet da basçıyor, onun evet. Da, da basçı. <gülüyor> evet. Böyle bir e, şey yapmış. 2017'de Transit albümünden e, Sinema Paradiso'nun 2020'de yitirdiğimiz Ennio Mariconi'nin e, bestesini seslendirmiş. Benim hoşuma gitti. Çok hoş bir parça. Evet. E, hem evet. Beyoğlu hem Sinema e, hepsi, hem hem İsot, evet, klinik evet, hem... da uzun ömürler verelim. Evet, evet, aynen. evet Hepsi Hep bir arada dinledikleri bu. Hep evet, <gülüyor> bir, <iki gülüyor> bir arada. <gülüyor> evet, dinliyoruz. <gülüyor> guitar solo Tekrar iyi akşamlar sevgili laflı caz dinleyicileri Hakan Atalay'la söyleşmeye devam ediyoruz Joy Caz Radyo'da. Şimdi bir Hakan abi ağırlıyoruz ama Hakan abi bizden çok daha eski radyocu aslında. Estağfurullah Yani sadece çok hoş güzel programları vardı. Lale Plak seçkisi diye sanki programın evet, ismiydi. Evet. Ee... Tabii bu kadar müzikli, haşır neşir olunca, bu kadar dolu olunca radyoda program yapmak da kaçınılmaz oluyor. İstersen birazcık o günlerden bahset. Şimdi 2010 yıllarındaydı galiba 2009-2008'de şeyden bir teklif gelmişti. Oksijen, radyo oksijen şimdi yok. Güzel evet. bir kanaldı. Yeri de çok güzeldi. Boğaz manzarası <gülüyor> evet yani muhteşem bir yerde. Yani boş parçalar bile çalınırdı evet. orada. Anladınız Yani o kadar keyifli bir yerdi. Güzel ki. şeylerin çoğu yok şu anda değil mi? Yok. Yok o da. Işte. Onu o. önü böyle camken olduğu gibi Boğaz seyreden Tabii bir, bir şeyi var. koru. Vardı. İşte <gülüyor> bir korunun, <gülüyor> evet, içindeydi. korunun içindeydi. Müthiş bir yerde. Ee, orada birkaç yıl yaptım. Daha sonra da işte e, Joy da Lale Plak seçkilerinin yine aynı isimden. İşte böyle sizinden nasıl konuşuyorum? beğendiklerimi müzisyeni çalan etkilendiği şu bu falan böyle biraz daha hafif mini açıklamalı ee, kendi zevkimi kendi beğeni tarzımı yani dükkandaki işte çaldıklarımı nasıl size, e, öneriyordum müşterilere aynı şekilde de bunu radyo dinleyicisiyle paylaşmak e, istedim böyle devam ediyor du yok, yok mu bir proje plan şimdi çiçeği burnunda bir emekliyim ben aslında bir yıldan fazla oldu. Evet, evet. Şimdi İstanbul Life dergisine yazı yazıyorum. Onlar benden rica ettiler. Böyle küçük bir yazı. Bu da iki aydır bir çıkan bir dergi. Oraya bir liste yapıyoruz. Arkadaşım, asistanım o Erdal Akkaş'tan birlikte. Spotify'da. Ondan sonra işte Instagram sayfamızda devam ediyoruz. Instagram Öyle. sayfasında nasıl takip edebilirler? Laleplak tabii tabii oradan e, Instagram'a veya tweetler işte e, takip edebilirler. Yine özel günlerde e, anma günlerinde işte bir, bir şekilde bir şeyler yapacağız. Şimdi önümüzde böyle bir şey projesi var. E, i̇steniyor bilmiyorum. Nasıl olacak? E, gerçekten benim de çok kafamda netleşmedi ama bir YouTube şey için çok popüler ya evet. bana da ne kadar yakın bilmiyorum <gülüyor> bu olayı ama bir deneyeceğiz galiba ilk konumda Kerem olacak öyle bir planımız var bakalım Böyle caz sohbetleri falan. Cimiş. Hem caz sohbetleri yani, hem albüm tanıtımı. Albüm tanıtımı. Evet evet. Hmm. Bir de Ekinoks müziğinde e, böyle içeriğinde e, anlatacağız. Onların da e, getirdiği ürünlerden de tanıtım yapacağız. Onu da e, işte böyle tam netleşmedi ama bakalım ama bu YouTube'da nasıl olacak bilmiyorum. O çok tıklanınca galiba bir şeyler oluyormuş. Falan. Evet evet, evet. Hakan bir yani yani şey soracağım diyorum. ben. Aa, bu teknoloji de. Evet. Çünkü çok hızlı gelişen ve çok evet. hızlı yayılan bir teknoloji var. Gençler hı hı. bunu çok iyi kullanabiliyorlar. Evet. Ben e, sevgili Atilla Aygin'in e, story'e bir şey koyuyor. Evet. Onu ben kendi storyme koymak için çok efor sarf ediyorum. Buradan e, söyleyeyim yani onu açık açık. E, senin bu teknolojiyle... Senin falan aran var. Benim ondan da yok. Senin bu teknolojiyle aran nasıl? <gülüyor> ben yardımcı olayım sana istiyorsan. Evet. <gülüyor> yani... Çok yardıma ihtiyacım bu. Konuda. Evet, evet. Benden e, alabilirsin yardım. Benim yok, hiç yok. E, Sağolsun işte Erdal. E, bu işlere yapıyor, onu sayfaya koyuyor, ediyor falan. E, ya bir işe sıcak bakmak lazım biliyor musun? Ben çok sıcak bakmıyorum. Daha, i̇şte ben de hiç bakamadığım e, için. Bu da çok zor oluyor. Iğlilik bile değilim yani ama mecburuz da ama galiba. Kaçınılmaz bir Maalesef. şey. Yani, bu kaçınılmaz Maalesef. Mevcut kaçınılmaz bir şey. Yani mi? itiraf evet. etmeliyim bu konuda e, biraz da dik başlılığım da var galiba. Ben daha muhabaz ekardı daha Turka biraz reddediyoruz biz alışacağız burada, herhalde evet. ya. Al bilmiyorum yani çünkü artık. kaçarı yok şimdi bizim programı e, yayını e, Çarşamba günü bir tanıtım yapıyoruz Perşembe günde evet. e, saat 23'te yayınımız başlıyor evet. e, dua ediyorum Atilla bir an önce koysun ki ben Hı. de onu kendime ancak kopyalayıp koyabiliyorum onun için bile bir mücadele sende. ama böyle hadi Atilla koydun tamam oh, o geldi bir post işine öğreteceğim sana. bir post diye bir ayrı bir aplikasyonu var çünkü onun. Yani bilmiyorum. İşte yani bu bu kal teknoloji... Kalpler, kalpler evet. falan çıkacak mı böyle balonlar, Kalp, kalpler evet, falan? Şey. Ne istersen çıkacak. o çıkacak. Bayılırım ona. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla dört gözle bekliyoruz yani bu güzel bir haber. Büyük bir eksik bence. Teşekkür Bahsettiğin ederim. Bahsettiğin şey. Yani bana aslında şey de teklif edildi geçen sene birkaç yerden. Bir... E... Alışveriş merkezi de demeyim de işte bir şeyin içinde böyle bir köşen olsun falan filan dediler yani ne ama şimdi o ruhu oradaki ruhu, tünelde, ya bir yere çok zor, zor çok zor. Zor, zor. Yani o bir yere onu götüremedikten sonra bu dijitale nasıl göndereceğim bilmiyorum yani, ruhları yani. Yani onu almak isteyenle yollamak evet, biraz daha kıyı. Evet, yani bir de şimdi işi. beyler iş çok değişti. Şimdi ben. ...sektörün içinde, ne zamandan beri sektörün içindeyim... Ee, ...her defasında... ...eksiye gidiş var... ...yani müzik sektörü... ...tamamen dijitalleşti... ...biraz plak çıktı... öyle evet, ee, tamam da, o da işte. devam ediyor çok ilginç bir şekilde... ...ondan da ilgili enteresan anılarım var... ...yani dükkanda... Ee, ...bu planın bu kadar... E, ...moda olması... ...beni hala hayretler içerisinde bırakıyor... Devam da ediyor bu furya... ...o yani bir ayrı bir nostalji ve ayrı işte, bir ...işte neyse şey adı artık... Eğer artık eğer ...nostalji de. mi, e, moda mı, neyse... ...böyle acayip pick-up'lar falan var... Tabii, ...böyle tabii, tabii, çantalardan yani, çalınıyor. Dur, e, dur, e, ...dur dur dur oraya yok, geleceğiz... Yok, evet, o, ...yani orada, bir isim, orada biraz... Baba, ...biraz ben, konuşmam sana. lazım... Evet, <gülüyor> ...ben senin ne kadar tutucu olduğunu... ...bir anda geldi... Bir tane kağıt açıldı. Üzerine kalemler böyle ince ince notlar alınmış. Hala. Hala Hepin üzerinde yani. kağıt kalem var. Kimse dijital bir şeye bakmıyor. Yok, evet, öyle bir, bir tek Atilla'nın kayıtları dijitaldi O nesilden geliyoruz. Evet. E, ne yapalım? Hemen bir parça arası verelim. Evet. Yine güzel bir seçkisi var. E, Hakan'ın. Hakan'dan dinleyelim. Peki şimdi bir bir, bir bir Fransız piyanist Terry Maylard var. Çok beğendiğim bir, bir piyanist. Şeyde cazda böyle yaylılar falan oldu mu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü klasik temelli, klasik esaslı ve caz enstrümanlarıyla birlikte benim bayağı beğendiğim bir üslup. Bunu çok güzel yansıtmış. 2000 yılında Vision adlı bir albüm çıkarmıştı. Yine aynı albümü adı adı taşıyan Evet, Vision'ı dinleyeceğiz şimdi. Terry Mylard. Şamki konuğumuz sevgili Hakan Atala. Ee, bu anonsları da devamlı yapıyoruz. Çünkü e, bir arkadaşım bundan evvel adı bizi. Program arasında ilk yaptığımız programlarda ismi bir kere söylediniz. Ben yarısından girdim. Kim olduğunu bile bilmiyorum dedi. Bir daha şey etmediniz, söylemediniz. Onun için şimdi her seferinde açılışta bu anonsu yapıyoruz. Ee, Hakan'a şey soracağım. Bu bir plak eski dinlediğimiz plaklar tekrar gündeme geldi ve çok moda oldu. Şimdi her yerde pahalı veya ucuz bir çabuk pick-up edinme imkanı var ve ortalıkta bir plak furyası var. Evet. Bununla, da ilgili... Evet. Ben. E... <gülüyor> Bununla da ilgili çok hikaye vardır sende. Bu var arada aslında şimdi ben de şeyi... provoke edeceğim ağız evet. hikayelerini. Ben <gülüyor> <Atlarım> zaten. <gülüyor> e, aslında şimdi e, sektörün Biraz geriye gidersek çöküşte olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. E, dijitale geçiş zaten CD'nin e, tamamen çok yakın zamanda bence kaybolacak gibi geliyor. Evet öyle e, görüntü. E, görüntü o. Tekrar moda oluncaya kadar. İşte, şimdi <gülüyor> bunu bence sektör bu plak olayını sanki o böyle... Ee, sen beni nasıl provoke ediyorsun onlar da böyle <gülüyor> empoze ettiler gibi geliyor bana öyle bir şey geldi ee, çok enteresan çünkü ben plakçılıkla yani plakçıyım yani ya, ya kasetçiyimdir bana lakabım Hakan hangi Hakan ya kasetçi ya plakçıdır yani ee, zaten mağazanın ismi de herhalde plak ee, bu plakla çok haşır neşirim ben yani zamanında da yerli baskılarda Eşiköy'deki işte fabrikada şurada burada satıyorduk ve çok kalitesiz inanılmaz hani ben size bahsediyordum ya çık gidip plaklar çıkardım ama şimdi bunun tekrar dönmesi bir e, sanki sektörün bir hareketlendirilmesi için mi diye düşünmüyor da değilim ama moda olduğunda fikrim. plak dinleyicilerini gerçek plak dinleyicilerini tenzih ediyorum çünkü plak dinlemek gerçekten bir kere onu çalan eee ekipmanla e, doğru orantıda iyi bir ekipman olmadıktan sonra çok iyi demiyorum yani high-end sistemi falan demiyorum ama iyi bir e, ses dinlemek istiyorsanız plan gerçek sıcaklığını gerçek samimi sesini dinlemek istiyorsanız iyi bir e, aletlerle dinlemek e, gerekiyor. Şimdiki dijital yapılmış plakların e, getirdiği sesler veya işte dediğiniz gibi böyle çanta şeklinde basit pick-up'larla dinlenmesi bana bir tekrar moda olduğunu ee, çağrıştırıyor. Çağrıştırıyor. çağrıştırıyor ama ama bunu söylediğimde 10 sene önceydi yani. 7-8 sene önceydi ve uzun sürdü. Çok uzun sürdü ve sürüyor. Sürüyor yani sektör sürüyorum. şimdi plakla dönüyor ve burada evet. şimdi Nora tekrar bir plak şeyi makinesi. saat fabrika değil de bir e, şey yaptı, makine getirdi. Burada artık plaklar basılıyor, ediliyor. Ve e, korkunç, korkunç rakamlar. Hele, ben, ben bazen e, böyle e, elektronik bilak satan, e, elektronik malzeme satan dükkanın çok ucuz pikaplar var. Tabii. Bir çanta şeklinde. Bir de onun haricinde ne olduğunu benim de anlamadığım uzay aracı gibi pikaplar da var. Evet. Evet işte. O, o başka bir konu. Bu başka bir, konu bu başka bir şey e, mutlaka sizin konuklarınız için de o e, high ilgili bir e, konunuz olacaktır. Onlardan daha detaylı alırsınız evet. benim çok bilgim yok ama bir de bir şey de var bu müzik içeriğinde de benim bir e, anlamadığım bir şey var. Şimdi zamanında dinlediğimiz, beğendiğimiz veya beğendiğimiz gençliğimizde bir sürü şey şimdi tekrar onlar acayip mod oldu. Mesela bir psycho delik diye bir şey çıktı mesela. Anadolu pop şu bu fakat yani bunlar hepimiz dinliyorduk zamanında Anadolu pop diye bir şey değildi bu evet, bizim için pop şeydi evet. şimdi böyle ba bazı başlıklar yapılıyor işte delik yok bilmem ne nasıl bir ara cazda yok pop caz asit caz yok hmm. şu caz bu caz falan filan böyle bir başlık olunca belki daha mı e, değişik e, kitleye hitap ediyor bilmiyorum yani acaba daha... aynı yemeği bir daha pişirip farklı isimlerimi satıyorlar. Bilmiyorum yani. O olası, o olası tabii. Aslında bu şeyde bu saygıdolik Anadolu da e, şeyler çıkardılar. Yabancılar çok e, talep çok, ettiler. İspanya'da tabii falan ciddi takip tabii, var. Tabii zaten İspanya'da flag İspanya'da, fabrikası Fransız var. Da, Buradaki evet. bütün bizim barış, barış mançolar orada et, basılıyor. Evet, tabii, evet, basılıyor doğru. yani düşünsenize. Yani Şimdi de acayip bizde e, mola oldu. Şimdi bu nostalji işine geldiğimizde ya konuşurken arada bir konu geçmişti böyle. Plağı alıp hiç çıtırtı olmadığı için sana geri getirip ya biraz çıtırtılı plak istiyorum ben diyenler vardı. Var. Ee, Onu anlatır mısın? Çok güzel hikaye. Ya hadi, Aslında hadi. Da... seni itiyorum. Arkadan, arkadan <gülüyor> aslında... kim itti diye aslında... ben itiyorum. Tamam. Aslında gerçek şu şimdi biz zamanında daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik ya size. Plak satıyorduk ve biz o plak cam e, babamla beraber cama koyardık ve tabak gibi de hakikaten yamuktu. Ya da çizik çıkıyordu. Şu, hepsini iade ediyorduk. İyi bir şey yoktu. Hakikaten çok kötüydü. Hani e, gramajını ona göre ayarlıyorduk dual kafada. Lenko vardı ondan sonra dual Ko, kol ayarı vardı değil mi? ağırlık tabii, ayarı tabii, vardı. Tabak kafaları e, Fakat o kadar şey ki yani durmuyor. Şey kafa böyle durmuyor etmiyor. Ve kötü kayıt şimdi gerçekten çok kötü kayıt ee, şimdi filmi ileri asardık. aradan 30 sene sonra 40 sene sonra şimdi ben aynı plan diyelim aynı plan aynı malzemeni diyelim ee, kapalısını hiç kullanılmamışını satıyorum ee, biri geldi dedi ki ben de, şimdi nasıl bu plan iyi e, güzeldir dedim şimdi biliyorsunuz iyi e, nasıldı dedi temiz çok iyi baskı yeni Aa, ben biraz hışzılı e, istiyorum ama dedi isterseniz. Patates kızardın dedim ben de yanında yani. Gidecek bir yok. Onun yanında yani. plakları, yeni baskı plakları. Daha yeni. Çıkmış. Hani böyle gelip genç arkadaşlarımız kokluyor. Nostalji kokan plak. Ben yani ilk defa duyuyorum o şeyi. Evet. Hani bir sahava girerseniz hakikaten öyle bir şey Koku kokar. Var, bir şey vardır evet, evet, bir kokar havası de. vardır ama. Evet, plak yeni basılmış. Yeni şey ambalajında falan. Yani işte böyle e Bilinçsiz bir e, plak tüketicisi olmaya başladı Olmuştu, ama evet. tabii ki şeyin e, iyi tarafından da bakalım sonuçta müzik dinliyorlar. yani evet, o da var e, sektörü yani, destekliyorlar şey. en azından. Tabii ki tabii ki ama mesela 20 liraya CD vermiyorlar çünkü 1 liraya 2 liraya indiriyorlar bu gerçek yani ama aynı şeyin 100 liraya 200 lira planı alıyorlar. Ee, evet. Bizde Dağılmıştı. böyle şeyler ama çok önemlidir. Ee, ben bir gün benzin alıyorum. Benim önümde bir tane bir jip var. Hı hı. Çok böyle büyük bir jip. Adam da benzin alıyor. Tam o benzin alırken e, hortumu taktı ve çıkarttı ve gitti. Arkasından sıra bana geldi. Dedim ki ne çabuk doldu. Abi dedi o dedi 20 liralık aldı. Dedi. Nasıl yani dedim. <gülüyor> e dedi bunlar dedi bunlar 20 liralık ancak buna benzin koyacak paraları vardır. Ama bindiği araba 20 trilyonlu karabah. Şimdi 200, hikaye böyle. 2 e, liralık e, CD'yi alıp Aynen. müziği dinlemekten e, imtina eder ama 200 liralık pila alır. Önemli olan. O pilar göstermek, o müziği dinlemekten Hayırlı. ziyade. Aynen aynen. Artık evet maalesef bazı trendler yüzünden hani müzik dinlemekten de uzaklaşıyorlar. Bu Şimdi birazcık ilk, şovu sanki. Ama ilk gibi. cep telefonu işte bundan 15 sene önce falan. E, ben de normal akılsızlardan vardı. Hala da işte sonuna kadar direndim ama sonunda akıllıya geçtim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bize e, diğer bir büfe vardı işte. Oradan servis yapan arkadaşta dönerli tost geti, şey tost veya dönerli sandviç getiren arkadaşta en yeni çıkmış evet, en iyi telefon vardı. Çok ilginç. Yani işte e, bu... o, o da bizim ülkeye has biraz. Kalpten bir şey. Çok, çok, çok başka... enteresan yani evet. hani şu İstinye'de pazara gidiyorum ben yani teknoloji şeyisi gibi çılgınlığı var pazarcılarda. Bu i̇şte şeyde olmuştu bir, şey. şey. bir müşterim vardı Fransa'da. Ee, Louis Vuitton'un işte Yetkili birilerinden çalışanlarından falan ee, burada Louis Vuitton açıldığı zaman önce açmıyor falan demişlerdi İstanbul hmm. 15. yüzyımdan evet, başlıyoruz. İşte, sorun olur bilmem ne nişantaşından. Nişan Nişan Nişan evet yani, yani. Nişan sonra şaşırmışlar kuyruk kuyruk, kuyruk. yani böyle... burada çünkü bu işler ne kadar az kültür o kadar e, kartvizitin büyük olması için zenginliğin Ön plan doğması lazım. Sef, evet. Bu Aynı işler sef, böyle evet. çalışıyor evet, Türkiye'de. Evet. Son yıllarda. Evet, e, daha keyifli bir konuya gelelim. Yine e, güzel bir seçim var. Hadi şimdi şey kuzeye git çıkalım. Evet biraz evet İskandinav. Evet. E, yere gidelim. Şimdi üç tane müzisyen, üç tane farklı ülkeden ama kuzeyden. Ketil Bjørnstad Norveç'ten, Paledeniersson İsveç'ten, Malin Mazurda Danimarkada. E, Ketil Björnstad piyano çalıyor Paledine son bas çalıyor Marlon Mazur'da vurmalı çalgılar e, Ketil Björnstad'ın The Floating e, albümünde 2005 yılı albümünden The Sorrow in Her Eyes adlı kendi bestesini e, dinleyeceğim şimdi size dinleyeceğiz pardon <Gülüyor> sevgili laflayacağız dinleyicileri. Ee, gene güzel bir e, hoş sohbet yaptığımız programın sonuna gel gelmek üzereyiz. Ee, sevgili Hakan Atalay'la birlikte Lale Plak dedik. Ee, i̇şte Mabed dedik. Caz severlerin, klasik severlerin buluşma noktası dedik. Ee, fakat hani her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi maalesef Lale Plak'ın da 2019 sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Hakan kapatmak kararı evet. aldı. Belki de zorunda kaldı. Zorunda, kaldık, zorunda kaldı. İstemeyildi özel sebeplerden dolayı. Yani 65 bu 65 yıllık 65 yüz, yıllık evet. bir mazisi olan bir maziyi bu, bu müzik severleri tabii ki çok üzdü. Ben yani haberi duyduktan sonra açıkçası yani koşarak gitmek istedim ama o kadar bir duygusal bağım olduğu için son gün gelebildim ancak. Yani hatta yılbaşı yayıl yılbaşıydı ya bir gün önceydi yılbaşından evet, sanki evet. hatırlıyorum. Evet. Ve böyle yani bunu söylemek çok şey değil ama ihanete uğramış gibi hissettim ben bir müziksever hmm. olarak. Yani o çok farklı bir his oluşturdu bende. Çünkü hiç başka bir müzik mağazasında da böyle bir şey hissetmedim. şimdi yani işte neler açıldı, kapandı. Hmm. Işte, koskoca Tower Records'lar evet. gitti. Evet. Virgin'lar gitti ama Lale Plak hepimizin hmm. gönlünde Bambaşka bir yeri olan bir yerdi. Herkesin çok yakın ve sıkı bağlar kurduğu bir yerdi. Hem Hakan'ın orada olmasından dolayı hem üstlendiği misyondan dolayı. Peki bu bu kadar dinleyici ve dost kitlesinin olduğu bir yerden nasıl yorumlar geldi? Ben bir tanesini biliyorum. Sonra doğru anlatacağım. Ama genel nedir? Peki, şimdi gerçekten istemediğim bir karar almak zorunda kaldım. Ee, ve bunu bildirdikten sonra beyler ben e, böyle bir şey ne gördüm ne duyduğum ne yaşadım o işte iki ay veya üç ay mı ne kadarsa işte e, boyunca gelenin gidenin telefon açanın gazetelerin televizyonlar e, inanın kanallar e, şeydeydi anlatamam size kuyrukteydi bir tanesi geliyordu bir tanesi gidiyordu işte sosyal medyada belirttik. Bir sürü değerlerim benim. Bir tane kadın geldi, ilk duyanlardan. Bir tane kadın dediğim yani ismini bağışlası unuttum yani bizim dostumuzsuz işte. Geldi, üç tane CD aldı, önemli değil dedi ne oldu, baktı, ağlayarak gitti. İnanılır gibi değil yani böyle. Bahadır ya helallik alanlar, saralanlar, edenler çok böyle e, acayip bir şeyler e, yaşadım ben. Ondan sonra sizinle konuşmamıza başlarken hani bir terzi bir e, berber dükkanı falan. Galiba ben dedim yani ne olduğumu ben farkında değilmişim esasında. Biraz da bu böyle düşündüm. Çok şaşırdım. Her gün, her dakika birileri geliyor ediyor. Şimdi dükkanda e, bazı ürünler vardı. Daha sonra iade ettim. Tabii bir sürü şey kaldı ama e, dükkan 65 yıllık cirosunu son bir ayda yaptı desem inanır mısınız? Yani içeriği ne oldu önemli değil. Herkes e, şey yaptı. Herkes bir anı aldı. Evet ve benden herkes bir imza istedi. Sanki ben ya dedim ne oluyorsunuz müzisyen bir şey değilim. E, hatıra olarak fotoğraflar şeyler bir kış gününde çok acayip şeyler yaşadım. Anlatamam size. Çok uzaklardan da, yurt dışından da, içinden de çok değişik tepkiler geldi. Çok duygusal olanlar yaşadık ha gerçekten. Bir tane bizim Tülin hanımımız vardır. Hiç öyle cazdı, sazdı falan böyle. Merak etti. Şey de okutuyordu. Akatlarda oturuyordu. 80 küsur yaşlarında, zar zor basılan gider gelir de hep. Ondan sonra mutlaka o bize lale derdi. gelirdi gider hep gelir gider alırdı. Ondan sonra e, çok hoş bir sohbet yapardık. Ondan sonra işte bu var mı sizde o var. Mı? Onu da alayım bundan çok meraklıydı. E, ondan sonra bir gün telefon açtı. Hala öz telefonla çögürsün. Ya dedi. Hakan Atalar dedi. Bir tane dedi. Şeyim var bir evim var dedi. O sat şey dedi bir yerde satılırsa dedi. <Gülüyor> bu lale müziği açar mısın bir yerde dedi sanırım yani ben tabi gittim mahvoldum yani e, bir sürü yazılarda yazıldı falan filan bu tabi aklıma gelenler ama valla şu anda aa, acayip eğlenceli ve gülerek başladığımız bir program var herkesin gözünün rengi değişti evet. ve ben hep yani şu birkaç kere konuştuk da gerçi bunun mağazada ama hep de bir şeyde bekledim acaba gelir mi diye arkasından ama peki öyle bir plan yok anladığım kadarıyla şimdi yani işte çok zor ya bir şey dönemi geçirdim gerçekten iyi bir dönem geçirmedim itiraf etmeliyim yok, yıllardan yok. beri öyle hani hem maddi hem manevi açıdan e, ikisi birlikte e, bir hayli yordu beni onun için böyle şu anda e, çok kopmadım ama belli mi olur hiçbir şey bilmiyorum yani şu anda spontan nasıl bir program yapıyoruz konuşuyoruz spontan aynen öyle yani, hayatım hayatımda şey öyle dolayı, galiba e, fakat şey, gerçekten çok büyük bir e, şeyle karşılaştım. Yani, kelimelerle tarif edemiyorum. Şimdi ben o tabii e, kelimelerin bir tanesinin yakın şahidiyim. E, kardeşim Kerem Görsev, e, Hakan'ı çok sever. Benden daha fazla sever yani öyle söyleyeyim. Onların <gülüyor> ilişkileri çok farklı çünkü bizim sadece abi kardeş ilişkimizin haricinde. Onların ilişkileri çok farklı. Ee, oranın kapanacağını e, Kerem'le konuştuğumuzda e, inanılmaz üzülmüştü. Yani ne yapacağını o da böyle bir sudan çıkmış balık gibi hissetmişti kendini. Evet. Çünkü bir sürü planın tanıtımını, ilk imzasını hep oralarda yapardı falan. Tabii, tabii, tabii, tabii. E, onların dostlukları çok farklı bir yerde. Ve ben de masanın öbür tarafından e, Kerem'e bile ne kadar büyük etkisi olduğunu görmüştüm. Ne kadar güzel. Vallahi evet maalesef programın sonunda geldik. Hani hepimiz de yüzündendik açıkçası biraz. Evet. Ama Hakan'ın son parçası belki bizi birazcık evet. neşelendirir diye düşünüyorum. Şimdi son parçadan önce her ikinize de çok teşekkür ederim. Bu işte lale plan benim ne kadar etkim olmuş ki aradan bir buçuk neredeyse yıl geçti beni konuk ettiniz. Şey çok teşgür teşgür biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, teşekkür ederim. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok mersiye. Bizi ee, kırmadın, kalktın, geldin. Şerefle. Ee, Öyle yani. yazdım ben atölye. Şeref duyarım dedim sizin evet. her ikiniz <gülüyor> Atilla'nın evinde yani. çok güzel kahveler eşliğinde, ve kruvasan eşliğinde. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Bir, e, evet, şimdi size dinleyicilerimize e, ilk şeylerden Ocak 2020'de getirdiğimiz Brezilya asıllı ...trompetçi, hatta kökeni İzmir e, aslında... ...Claude Roditi bana e, imzaladığı CD'sini falan da vermiş... ...fotoğraflarımız da vardı... ...onun 341 albümünden, 2000 yılı albümünden... E, ...Avocado adlı parçayla e, laf icazı bitiriyoruz... ...Claude Roditi'ye Klaus Ignatsek, Jean-Louis Rosenberg e, eşlik ediyor... Ben tekrar her ikinize de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de iyi akşamlar. Sağ olsunlar, var olsunlar bütün destekleri için Lale Pila ve bana. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir akşam geçirdik sayende. Ee, tekrar ağzına sağlık, ayağına sağlık. En kısa zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Hakan Atala. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.